Abdestin edepleri. Abdestin edepleri 28'dir. Edep burada yapılması sevap olup yapılmazsa günah olmayan şeyler demektir. Halbuki sünneti yapmak sevab olup yapmamak tenzihen mekruhtur. Edeplere mendub ve müstehab da denir. Abdestin edepleri şunlardır. 1. Amdesti Namaz vakti girmeden önce almak. Özür sahiplerinin vakit girdikten sonra alması lazımdır. 2- halada taharetlenirken, kıbleyi sağ veya sol tarafa almak. Abdest bozarken, kıbleye önünü ve arkasını dönmek, tahrimen mekruhtur. 3- Necaset bulaşmamış ise, su ile taharetlenmek. 4- Taharetlendikten sonra bez ile kurulanmak. 5- Taharetlendikten sonra avret mahallini hemen örtmek. 6- Başkasından yardım istemeyip abdesti kendisi almak. 7- Kıbleye karşı abdest almak. 8- Her uzvu yıkarken kelime-i şehadet okumak. 9- Abdest dualarını okumak. 10- Ağzına sağ el ile su vermek. 11- Burnuna sağ el ile su vermek. 12- Burnu sol el ile temizlemek. 13- Ağzı yıkarken dişleri misvakla temizlemek. Misvak bulunmazsa fırça da kullanılabilir. 14- Ağzı yıkarken, oruçlu değilse, ağzı çalkalamak. Boğazında hafif gargara yapmak, amdeste de, gusülde de sünnettir. Oruçlu iken mekruhtur. 15. Burnu yıkarken, suyu kemiğe yakın çekmek. 16. Kulağı mesederken bir parmağı kulak deliğine sokmak. 17. Ayak parmaklarını tahlil ederken sol elin küçük parmağı ile tahlil etmek. 18. Elleri yıkarken geniş yüzüğü oynatmak. Dar, sıkı yüzüğü oynatmaksa lazım olup farzdır. 19. Su bol ise de israf etmemek. 20. Suyu yağ sürer gibi az kullanmamak. 3 defada da Yıkanan yerden en az iki damla su damlamalıdır. 21- Bir kaptan abdest alınca, o kabı dolu bırakmak. 22- Abdest bitince veya ortasında, Allahümme minet minettevvâbin duasını okumak. 23- Abdestten sonra sübhâ yani iki rekat namaz kılmak. 24. Abdestliyken abdest almak, yani namaz kıldıktan sonra abdestliyken, yeni namaz için bir daha abdest almak. 25. Yüzü yıkarken, göz pınarını, çapakları temizlemek. 26. Yüzü, kolları, ayakları yıkarken, farz olan yerlerden biraz fazlasını yıkamak. Kolları yıkarken, Avuca su doldurmalı, bunu dirseğe doğru akıtmalı. 27. Abdest alırken, kullanılan sudan elbiseye, üste başa sıçratmamak. 28. Kendi mezhebinde mekruh olmayan bir şey, başka mezhebde farz ise bunu yapmak müstehaptır.